Bismillahirrahmanirrahim Bizi yaratan, bize sevdiği din olan İslam'a mensup bir kul olmayı nasip eden, türlü nimetleriyle hayatımızı sağlayan, bu dünya hayatını bir imtihan olarak hazırlayan, öldükten sonra da huzuruna varıp, bu dünyadaki amellerimizden dolayı, kendisine hesap vereceğimiz Yaradanımız, Rabbimiz, Alemlerin Rabbı Allahu Teala Hazretlerine sonsuz senalar olsun. Onun habibi edibi, elçisi, insanlara alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamberi. Sözcüsü, dinine davetçisi, sevgili Habibi makam Mahmud'un sahibi Muhammed Mustafa'sına sonsuz salatü selam tahiyyatü ihtiram ve arz ederim. Rabbimiz lütfuyla, keremiyle ruh-u fakir peygamberilerine vasıl eylesin, bizleri nail eylesin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, dünyaya geldik ve bu yaşa kadar Yaş yaşadık, tecrübe kazandık, dünyayı kendi penceremizden gördüğümüz kadarıyla tanıdık. Ama Allah bize öbür insanlardan pek çoğunda bulunmayan bazı nimetler bahşetti bazı imkanlar ihsan etti. Onun için dünyaya bakışımız ve hayatı değerlendirilmiş, değerlendirmemiz hususunda bir takım üstünlüklere sahibiz. Eğer Güney Amerika'da doğsaydık ya da Çin'de dünyaya gelseydik veyahut Sibirya'nın, bilmem Kamçak Yarımadası'nda doğsaydık, Alaska'da doğsaydık, dünya görüşlerimiz bugün bizim doğru olduğuna inandığımız gerçeklere bu kadar yakın olmazdı. Allah'a müşahalar olsun, içinde bulunduğumuz şartlarla olaylara çok yukarıdan çok derinden bakmaya imkanımız var. Dünyadaki her şeyi değerlendirme imkanımız var. Doğru değerlendirme imkanımız var. Bir taraftan bu dünyada yaşayan öteki insanlar kadar, İngilizler, Almanlar, Fransızlar, Amerikalılar kadar dünyayı tanıyoruz. Bu biraz Şurada beni dinleyen siz kardeşlerime biraz daha fazla ölçüde bahşedilmiş bir nimet. Onları biliyoruz, hayatlarını görüyoruz, tanıyoruz. Maneviyat alemlerini de biliyoruz, iç dünyalarını da az çok tanıyoruz. İnançlarını da biliyoruz, kiliselerini biliyoruz, Efendim, yaşam tarzlarını biliyoruz, zevklerini biliyoruz. Ama onlar bizi bilmiyorlar. Bizim imanımızı tanımıyorlar. Bizim inancımıza aşina değiller. Bizim zevklerimize sahip değiller. Bizim tercihlerimizi yapacak ruh kuvvetleri, akıl imkanları kendilerinde mevcut değil. Bizde onlardan üstünlükler, üstünlükler var bu bakımdan. Şimdi bunlar, buralarda doğmuşlar, efendim, inançları sakatlanmış bir inanç olduğu için hurafeler karışmış bir inanç olduğu için gördükleri bilimsel tahsil ile inançları arasında bağlantı kurmaları mümkün olmuyor. Bilimselleştikçe inançlarından uzaklaşıyorlar. İnaçlarına ancak duygusal bağlarla bağlılar. Yani biz İngiliziz veya Fransızız veya Almanız Amerikalıyız. Şöyle doğduk. Küçükken şöyle yapardık, böyle yapardık. Noelde şöyle eğlenceler olurdu. Anamız şöyle pasta yapardı, babamız şöyle ederdi filan. Papaz bize şöyle etmişti, böyle etmişti. E biz bunları değiştirmemeliyiz. Bu bizim kültürümüz, medeniyetimiz diyorlar. Dün gazeteyi aldım. ...şeyimize koyduk... ...feribottan... ...gebiyle gelirten... ...bir İngiliz gazetesi... ...feryat ediyor... ...diyor ki... ...kiliselerimiz... ...kapanıyor... ...satılıyor... ...ve işin çok acı tarafı... ...bunlar Müslümanların eline geçiyor... ...eğer bir kilise satılıyor da... ...Müslümanların eline geçiriyorsa... Bu bizim için çok kötü bir şey demektir. Bunun önüne geçmeliyiz filan. Bir uzun yazı. Gazeteyi orada bırakacaktık, almayacaktık ama ben bizim Recep arkadaşımıza dedim ki bunu şeye sok. Bizim torlamıza sok. Çünkü bizimle ilgili. Rahatsız oluyorlar. Yani hem kiliselerini çalıştıramıyorlar hem de biz aldığımız zaman rahatsız oluyorlar. Bizde çalışma aşkı şevki var. Mekana ihtiyaç var. Bak i̇ki senedir burada. Allah çok şükür, Allah razı olsun. Toplantı yapıyoruz iki seferdir. Bu ikinci toplantı. Güzel bir yer, bahçeli, su konferans için konuşma için yerleri var, yatma yerleri var. Sakin bir yer. Hazırlayanlar güzel hazırlamışlar. Sağ olsunlar. İmanlı insanlar, bizim gibi İranlı insanlar. İstifade ediyoruz. İhtiyaç var. Aranıyoruz. Almanya'da da yani buraya gelişimizdeki gecikmenin, tehirin sebebi orada da bir şeyler arıyoruz. Bir yerimiz olsun, bir merkezimiz olsun. Oraya bir yerleşelim, bir adres verelim. İşte şuradayız, buyurun. Diyelim diye çırpınıyoruz, çeşitli evlake bakıyoruz. Bizim yer ihtiyacımız var. Onlar da eğer bolluğu var. Çalıştıramıyorlar. Ondan sonra da biz aldığımız zaman kızıyorlar. Parasıyla alıyoruz. Diyor ki kiliselerimizi satabiliriz. Çünkü babazlar da diyorlarmış ki yani daha rahat koltuk istiyorsunuz, daha iyi ısınmak istiyorsunuz ama soğuk kış günlerinde bizimle beraber olmuyorsunuz. Yani bizim dertlerimizi paylaşmıyorsunuz, onun için satıyoruz demek istiyorlar. Yani onlarda yer bolluğu var, bizde talep var. Duygusal olarak bize tepki gösteriyorlar. Eski binalarının bizim elimize geçmesinden rahatsız oluyorlar. Müslümanların bunu satın almasına rahatsız oluyorlar. E biz orayı aldığımız zaman cıvıl cıvıl çalıştırıyoruz. İbadet oluyor, ezan okunuyor, Kur'an okunuyor. Efendim harıl harıl bina seviniyor yani. Bina yapılış gayesi uygun çalışmaya başlıyor. Ama ondan, bundan duygusal olarak rahatsızlıklar. Şimdi, bu adamlar gerçekleri görmek için önlerinde büyük dağlar, büyük engeller var. Onları aşmak zorunda. Aşamıyorlar. Ama biz Gerçekleri bulmak için çok daha tabi şartlara sahibiz. Bir taraftan ailelerimizden İslam'ı tanıyarak efendim, yetiştik. Bir taraftan da 20. yüzyılın çağdaş meslek bilgileri neyse onları yapmaya çalışıyoruz. Master yapmışız. Doktora çalışması yapıyoruz. Kimimiz efendim, o mehrelileri aşmış, efendim, geçmiş, geçmiş, geçmiş. Benim gibi mesela emekliliği efendim, tatmış biliyoruz. Şimdi az ve muhterem kardeşlerim bizim inancımız bize bildiriyor ki ve felsefi bakımdan da filozofların fikri çalışmaları bizi şu noktaya götürüyor ki Bizim varlığımızın bir sebebi var. Bir amacı var. Kainatın bir düzeni var. Biz, insanlar, çevremizdeki canlılar, cansızlar, evren, kainat, düzenli. Bu düzenin bir sahibi olması lazım. Bunu filozoflar da, yani teist veya ateist, düşünen herkes, itiraf ediyor. Akıl bu noktaya götürüyor. Ve tek artı meşru bir sözü var. Her şeyden şüphe ederek, her şeyi yıkarak yeniden inşa etmek için çalışmaya başlamış. Yani her şeyden şüphe edebilirim. Hristiyanlıktan şüphe edebilirim. Etmiş. Çünkü şey, yani Hz. İsa'dan önce insanlar kime inanacaklardı? Haç yokken neye tapınacaklardı? Hz. İsa'dan öncesini izah edemezler kendi inançlarıyla. Demek ki sınırlı şeydi. Her şeyden şüphe yani. etmişler. E, tabii bilim de şüpheyle başlıyor. Şüphe bir hakikate doğru koşmaktır diyor bir şair. Elbet şüphe edeceksiniz ki araştıracaksınız ve gerçeği bulacaksınız. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Acaba benim duygularımın algıladığı şeyler gerçek mi? Yani ben etrafa bakıyorum, bir şeyler görüyorum. Bu gördüklerim ne? Bunlar benim izlenimlerim mi? Benim dışımda bir gerçek mi? Ben gördüğüm zaman doğruyu mu görüyorum, yoksa gözümün bana gösterdiği kadar sınırlı bir takım bilgilerimi algılıyorum? Kulağımla duyduğum zaman her şeyi mi duyuyorum, yoksa kulağımın yapılışı, kabiliyeti, kapat, sığası, istedahati tamamlamadım, ceza yapıyorum. Kapasite size deseydim ceza yiyecektim diye Efendim, yani duyu organlarımızın bize bildirdiği izlenimler, beynimizin algıladığı algılar, gerçeklerin ta kendisi midir, yoksa çarpıtılmış bir takım izlenimler midir? Hangi şey doğrudur, hangi şey yanlıştır? İnsan böylece şüphe okuyanın üstünde boğulacak hale geliyor. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Septisizm dedikleri, septik bir düşünce. Tabi, şüphe ede eden insanlar bir takım deneylerle bazı şeylerin doğruluğunu tespit etmişler. Bazıları da itiraf etmiş, demiş ki her şey izafidir. Her şey bir şeye göredir. Şu şuna göre. büyük bu buna göre ağırdır. Şu şöyledir, bu göredir. Birbiriyle mukayeselidir. Eğer bu mukayese olmasaydı, Zaman da olmayacaktı, mekan da olmayacaktı. Zaman da bir izafiliktir. Falanca olduktan sonra, falanca olduktan önce diye. Mekan da öyle. O zaman, işte çok büyük teoriler, nazariyeler ortaya atılmış filan. Ama Descartes diyor ki, düşünüyorum, yani bu şüpheleri yaşıyorum içimde. Ve acaba ben var mıyım? Ben neyim? Benim içimde düşünen kim? Parmağım mı düşünüyor, kulağı mı düşünüyor, çenem mi düşünüyor, bacağım mı düşünüyor? Bu düşünen içimde bir ben vardır bende benden içeri. Bulmaya çalışıyor. Yunus bulmuş. Efendim. Sonra da buluyor. Diyor ki düşünüyorum o oh, halde var Bir şeyi yakaladım diyor. Tamam. Madem ben düşünüyorum. içimde düşünen bir şey var. Demek ki düşünen bir şey var. Buradan başlıyor. E, benim bu varlığım kendimden mi? Kendi kendimi ben mi var etti? Yo benim halim yok, Vallahi haberim yok. Ben kim yaptı Heh, onu aramaya başlıyor insan efendim varım o halde beni var eden var düzen var kanunlar var tabiat kanunları var ben hiç korkmuyorum tabiattan ve tabiat kanunları çok hoşuma gidiyor onlar Allah'ın varlığına delet ediyor madem kanun var düzen var, o halde bir düzenleyici var, diyoruz. Akıl söylüyor, zaruri olarak söylüyor. Onun için bizim, benim talebelerimden bir profesör var, doçentlik tezi yapmıştı, ateizmin açmazları çıkmazları diye. Yani Allah'ı inkar etmek mümkün değil. Allah inancı soruları cevaplandırıyor, soruları çözüyor. Romanın karmakarışık olan konusunu açıklıyor. Esrarengizliği kaldırıyor. Her şeyi çözümlüyor. Allah var diyorsun. Her şey dizine giriyor. Allah yok dediğin zaman her şey karmakarış oluyor. Çıkmaza giriyor Ve çıkmazlığını da izah ediyor arkadaşım. Yani olamazlığını. Onun inançsızlığın olamayacağını ispat ediyor. Şeyde. Hem de böyle ateist jürinin önünde ispat etmiş. Adamlar bakmışlar ki karşısındaki kendilerinden daha bilgili İtiraz bile edememişler. Halbuki bir doçent, itiraf giren bir doçent, jüri üyesi profesörlerden biraz daha aşağıdadır. Ama onlar bakmışlar ki kendilerinin bilmedikleri pek çok şey var. Onlar ateizme girmişler ama bunlar gibi girmişler. Yani tek taraflı bilgiye sahip olduğu için, e bizim benim talebe de imanlıktan başladı, ilahiyattan başladı işe, bu tarafı da bildiği için onun karşısında itiraf etmişler. Onun karşısında talebeleşmişler yani, hocalar şeyin karşısında talebeleşmişler. Sonra ben o yazıyı çok beğendim de bizim Bilim Sanat Dergisi'nde neşrettirdim. Yani bilsinler bu gittikleri yolun çıkmaz olduğunu, çıkmaz sokak olduğunu, bilimsel bakımdan yanlış yolda olduklarını, bilimsel bakımdan taassupta olduklarını, kör olduklarını, tutarsız olduklarını bilsinler diye bir ağzından duysunlar. Bir tez olarak karşılarına gelmiş görsünler diye e, neşrettirdim. Bilim Sanat'ın ilk şeylerde sayılardan. Aslı kendisi bizim İlahiyat Fakültesi dergisindedir yazının. Şimdi düşünüyorum o halde varım. Varım, o halde beni bir var eden var. E beni bir var eden varsa ki var ve bu kainattaki düzeni kurmuşsa, şu güneşi ayı yaratan, şu ağaçlara efendim, şu şehleri efendim, açtıran efendim, şu hayatı şu cansız cemadat, tabiat içinden var etmişse, efendim bu hayat bir istikamete doğru gidiyorsa bunları yönlendiren var. Besbelli. Yani bir etki var ki etkileşim oluyor. Ordineris profesör, akil, muhtar, özden diye bir tıp profesörü vardı, Belki bazı kitaplarından doktor arkadaşlar tanırlar. Ordineris profesör, İsviçre'de falan okumuş, bir yerlerden nişanlar, madalyalar almış bir adam. İlim bakımından Ahlak diye bir kitap yazmıştı. Belki onu da okumuşsunuzdur. Çünkü e, Tıp Tarihi Ensüsü yayınları arasında yayınlanmıştı. Şu Bedi Şefsuvaroğlu'nun falan başında bir ara bulundu. Efendi Süheyl Üdere falan Ensüsü'nün başında. Tıp Tarihi Ensüsü vardı İstanbul Tıp Fakültesi içinde. Efendim orada yayınlanmıştı. Ben oradan almıştım o kitabı İlim bakımından Ahlak. Ordinaş profesör, Avrupa'da yaşamış, madalyalar almış filan bir kimse bu. Şahıs bilmiyorum. İmanlılık derecesi filan. İmanı varsa Allah rahmet eylesin. Efendim, ama kitabında diyor ki, ispat ediyor. Böceklerden, hayvanlardan misaller vererek bizim ahlak dediğimiz davranışların bir evrim sonucu bize geldiğini ve bir kainatın bir evrim ile bir noktaya doğru gelişerek gittiğini bir, bir şuurlu kuvvet tarafından kainatın geliştirilerek inkişaf ettirildiğini ispat ediyor. Kitabın ana konusu bu. Yani e, düzeni, nizamı düzenleyen, nizamı sağlayan bir kuvvetin varlığını şey yapmıyor. adem yani, Öyle demektir o. Evet, e, şimdi biz bunu biliyoruz. Ama bilimsel olarak bunu bildiğin zaman insan, tamam, ben varım, beni var eden var, kainat var, kainatı var eden var, kainatta düzen var, bu düzeni kuran var, Efendim, bu işleri olduran var, ama bu insanı doyurucu bir e, sonuç olmuyor. Bu sefer doyumsuzluk daha da artıyor. İştihak ve merak daha da çoğalıyor. Peki bu nerede? Ben bununla nasıl iltibat kurabilirim? Bunun bu bilginin açıklaması genişliği nedir? Teferruatı nedir? Efendim, o beni yarattıysa benim onunla ilişkilerim nedir? Benim ona karşı ne yapmam lazım? O bana karşı ne yapıyor? Efendim, hayat nedir? Efendim, nereden geldik? Nereye gideceğiz? Bir sürü sorun. E, onun için Arap şairlerinden birisi demiş ki, yani çeşitli sorunlar karşısında düşünüp de efendim bir tanrının varlığı sonucuna geldin mi? Geldim. Tamam. O zaman en büyük en büyük soruya gelmişiz. Bu sefer yani bir taraftan sorunları çözüyor Allah'ın varlığı bir taraftan da birçok soruların kaynağı oluyor. İşte bunları insan şeyle anlayamıyor belki anlar. Ee, ama onun için Allah'ın Teala Hazretleri kendisini tanıtacak ve bu konulardaki e, doyumsuzluğu tatmin edecek elçiler gönderiyor. Uyarıcılar gönderiyor. Bakın e, şeyde, Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresi'ni hepiniz bilir, bilirsiniz. Fe ve eyye âlâ ayetini tekrar tekrar efendim dinlediğimiz sure allah Teala Hazretleri buyuruyor ki halaka insan Allah insanı yarattı ve alleme hülbeyan konuşmayı öğretti ona. Buradan anlıyoruz ki bizim konuşma dediğimiz sistem, düzen çok gelişmiş bir sistem bu. Yani biz konuşuyoruz ben içimdeki kafamdaki fikirleri size iletiyorum konuşmayla iletiyorum. Konuşma sistemiyle iletiyorum. Siz de anlıyorsunuz. O halde buradaki bilgileri size iletmek için çok karmaşık bir sistem bu. Yani bunun tabii nasıl oluşmuş, nasıl gelişmiş esra bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki insanın yarattığı olan beyanı fikirlerini beyan edecek efendim, teşkilatları, düzenleri, aletleri, araçları, sistemleri öğretti. Alemehül beyan. Sonra biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hira mağarasında inzivaya çekilip de derin derin düşündüğü, ibadet ettiği zamanlarda ilk gelen ayetlerden ne buyuruluyor? İkra ve Rabbuk el-Ekrem Ellezi alleme bil kalem Allemel insane Ma'lem yalem Kalem ile insana bilgileri öğreten İnsan onla bilmediği her şeyi öğreten Allah'ın adıyla oku. Demek ki kalem'i, yazıyı, beyanı, anlaşmayı, bilgileri, insan onun bilmediği şeyleri insana öğreten gene Allah. Yani biz bütün bilgileri ondan, onun lütfundan kazanıyoruz. Derece derece, tarih boyunca, insanlığın tarihi boyunca öyle kazanmışız. Bu anlaşılıyor. Yani. Allah-u Hazretleri, insanı yarattıktan sonra terk etmemiş, yarattım ve halleri varsa görsünler, sokağa atılmış bir çocuk gibi değiliz. Her an lütfu devam ediyor, külle yevmin ve fî Her an lütfu devam ediyor, devam etmekte. Yani onun verdiği akılla düşünüyoruz, onun verdiği akılla master yapıyoruz, onun verdiği akılla doktoru yapıyoruz, efendim, her an onun verdiği nimetle yaşıyoruz. Vücudumuzun hayatı da onun verdiği karmaşık nimetlerin bir bileşkesi sonucu. Yani bu karmaşık yapıda bazı şeyler çalışmadığı zaman hastalanıyoruz. Çalışmazlık arttığı zaman yaşamımızı yitiriyoruz. Yaşayamıyoruz. Yani hayat, yani bizim yaşamamız bir nefes Nefes almamız çok büyük, birçok nimetin sonucu. Baaddin Nakşimed Hazretlerine keramet göster demişler, üç adım ileri atmış, şiddetse keramet demiş. Yani üç adım ileri atmak büyük bir keramettir. Allah'ın ikramıdır yani, kolay bir şey değildir. Yapamazsınız. Adamlar bir robot yapıyorlar, biraz yürüyor, ondan sonra hemen filmler, bilmem, yazılar, fotoğraflar, şeyler, vah vah vah, maşallah maşallah şöyle bir cihaz yaratmışlar. Şöyle şöyle gidiyor filan. Yani ortaya koymuşlar filan diye şey yapıyor. Yani i̇nsanın bu dengesi de bir, mühim bir şey. Şimdi biz gemide gelirken bu kayakçıların efendim kaya, kayışlarını, dağlardan inişlerini havada takla atışlarını, uçuşlarını filan gösterdi bir ara. Konuştuk arkadaşlarımızla yani küçükten alışıyorlar bu dengeye. Tekerlekli patenlerle çocuklar. Buradakiler, bizim, bizimkiler pek uçurtma uçurur, sapan şey yapar, ip atlar, seksek oynar. Ama bunlar öyle değil. Bunlar, yani bu denge de mühim bir şey. Dengede bir, her şey muazzam bir şey. İşte biz bu muazzam şeylerle her an takviye olarak hayatımızı sürdürüyoruz ve sahip olduğumuz şeylere, bütün üstünlüklere, başka varlıklara. Bir kitapta okumuştum. Hindistan'da kaplan, Bengal kaplanı, üç metredir boyu. Yani şuradan duvara kadardır. Allah karşılaştırmasın. Meydanda açıklık. Üç metredir, kaplandı Efendim, yavrusuna olduğunu göstermiş, uzaktan bak demiş, şunu görüyor musun? Bu demiş, dünyanın en korkunç mahlukudur demiş. Bizi göstermiş. Kaplan oğlusuna, oğluna nasihat etmiş. Bak demiş, bu çok tehlikelidir, ama bundan kendini sakın demiş. Kaplan yavrusuna insanı gösterip, bundan sakın demiş. Biz dünyanın en tehlikeli mahlukuyuz. Filler bizden yakas silkiyor ama yakaları yok. Efendim, kaplanlar bizden korkuyor, çocuklarını ikat ediyorlar ama bunun ağına düşme diye. Efendim, bütün mahluklar denizdeki, havadaki hepsi bizim emrimizde. Yani biz onlardan üstünüz. Bu üstünlükleri biz kendimiz de kazanmadık. Yani bize, bizim dışımızdaki bir yönlendirici kuvvet bunları verdi ve biz o sayede bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi elhamdülillah Kur'an-ı Allah'ı allah Teala Hazretleri bildiriyor. Ama yani evrensel gerçekleri bildiriyor. Biz boşuna yaratılmamışız. Çok büyük meziyetlerle donatılmışız. Çok büyük imkanlara sahip kılınmışız. Bunu anlıyoruz, görüyoruz. Olaylar da gösteriyor. Ve efendim bu yaradanımıza karşı bizim sorumluluklarımız var, görevlerimiz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayat hikayesini lütfen ağır mesleki çalışmalarınızın arasında hanımlarınız ve çocuklarınızla beraber lütfen okuyun. Yani Peygamber Efendimiz nasıl peygamber gönderilmiş güzel bir kitaptan okuyun. Güzel bir kitap hangisi? Mesela Ziya-ül Hak'tan, rahmetli Ziya-ül Hak'tan madalya almış olan Asım Köksal'ın İslam Tarihi. Güzel bir kitap. Neden güzel? Bütün kaynakları tarayarak bilgileri çıkartmış, düzenlemiş. İsimlerin okunuşu güzel. Çünkü ben başka kitaplar okuyorum, isimleri bile doğru tespit edememiş olabiliyorlar. Yani biraz Arapça biliyorum diye bu işe girişenler bu işi çok iyi başaramıyor. İyice uzmanı olmak lazım. Açıp kök salın. İslam tarihi okuyun. En son baskısını alın. Başından başlayıp okuyun. Yani bu efendim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin tanınmasına yardımcı olsun diye söylüyorum bunu. Ama şey olarak yani 20. yüzyılda çağdaş bilgileri almış bir insanın bir peygamber nasıl peygamberliğe başlamış? Allah'ın elçisi, Allah'ın gönderdiği bir vazifeli şahıs nasıl bir mücadele yapmış? ve nasıl biz bu noktaya gelmişiz, bunu anlamak için mutlaka Peygamber Efendimiz'i okumak lazım. Peygamber Efendimiz'in mücadelesinin bize, bizim kanımıza aşılanması lazım. Ben İlahiyat Fakültesi'nde 27 sene profesörlük yaptım. İlahiyat Fakültesi'ne gitmeden önce ilkokuldan itibaren tekkele yetiştim. Yani dini bir muhette ama sağlam dini bir boyutta yetiştim. Yani Allah'tan korkan, ibadetlerini yapmaya çalışan, efendim, Allah yolunda yürümeye gayret eden, haramlardan sakınan insanlar içinde yetiştim. Öyle bir ortamda yetiştim. Büyük mübarek efendilerin sözlerinden etkilendim. Bazılarını dinledim. Nasihatlerini dinledim. Hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri dinledim. Ondan sonra hayata atıldım. İlahiyat Fakültesi çevresinde üniversite tanıdım. Yani başka yerlerdeki ilim adamlarına göre İslamı daha iyi bilmesi gereken insanların arasında 27 sene geçirdim. Yani bunlar Kur'anı biliyorlar, hadisleri biliyorlar. Efendim. İslam hakkında bilgileri var. Bilgi, insanı şey yapmaya yetmiyor. İyi insan yapmaya yetmiyor. Şöyle söyleyeyim. İyi şeyleri bilen bir insan mutlaka iyi şeyleri yapmıyor. İyi şeyleri bilmek başka, iyi insan olmak başka. İkisi ayrı şey. İyi insan olma, olmayı başarmak, o bilgileri uygulamakla mümkün oluyor. Kolay değil. Bilmek yetmiyor. Şimdi ben o zamandan kara kara düşündüm. Bizim İlahiyat Fakültesi'nin öğrencilerini düşündüm. Profesörleri düşündüm. İçlerinde masonlar var. Yani gitmiş bir başka teşkilata girmiş. Mason olmuş. Mason olduğunda kitabında yazmış. Konuşmasında söylemekten çekinmeyen insanlar var. İçki haram, içki içenler var. Zina haram, zina edenler var. Kumar haram, kumar oynayanlar var. Efendim, evlilik dışı ilişkiler yasak, metresiyle yaşayanlar var. Efendim, namaz kılmak Allah'ın emri, namazı kılmayanlar var. Oruç tutmak Allah'ın emri, oruç tutmayanlar var. Zekat, zaten veren yok. Yani çok az. Fakir fakiriz diye vermiyor, zengin de, efendim, parayı çok sevdiğinden vermiyor. Yani, ilahiyat fakültesi yetmiyor. Sonra çocuğumu şeye verdi İmam Hatip okuluna verdik. İmam Hatip okulunda İslam'ı öğrensin, iyi Müslüman olsun diye. İmam Hatip okulunda okumakta yetmiyor. Belki çoğunuz, belki bazınız İmam Hatip meşe'lidir. Orada da insan bilgileri alıyor ama babasının zoruyla namaz kılıyor. Babasının zoru olmadığı zaman Cuma namazına kaçıyor. Cuma namazına kaçıyor. Baskı olmadığı zaman günah işliyor. Şimdi bizim kanımıza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatından efendim aşk aşılanması lazım. Davranışlarından, düşüncelerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını öğrenmemiz lazım. Ama bunu böyle bir müsteşfikin oryantalisti efendim e, böyle sallallahu aleyhi ve sellem vesaire olmadan Muhammed Muhammed diye yazdığı kitaptan anlamak mümkün değil. Çünkü kendisi anlamaya başkasına bir şeyi anlatamaz. Bilen bir insan, anlayabilen bir insanın yazdığı kitaptan anlamak lazım. Onun için Asim Köksal'ın kitabını tavsiye ediyorum. Bilimsel bir kitap olduğu için, derin bir kitap olduğu için, bütün kaynakları gücünün yettiğince taradığından dolayı oradan bir şeyler aşılanması lazım bize. Çünkü Peygamber Efendimiz'le arkadaş olduğu için bir insanlar ashab olmuştur, sahabe olmuşlar. Onlarda da o aşk var. Peygamber Efendimiz'in azılı düşmanları var. Çok yakınlarında. Çok yakınlarında. Ebu Leheb'in Peygamber Efendimiz'in amcası olduğunu biliyor musunuz? Amcası. Abdullah, kardeşi. Abdülmuk Talib'in oğlu olduğunu biliyor musunuz? Ebu Lehebi amcası. Azılı düşmanlarının sonra bir zaman gelip de bazılarının Allah nasip etti, ettiği kimselerin Müslüman oluşları var. Müslüman olduktan sonra davranışları var. İnsan tüyler diken diken oldu. Yani insanın hayatında bir değişim meydana geliyor. Bir büyük inkılav oluyor. Büyük bir çevrilme ve değişme oluyor. İşte onu onu yakalamak lazım. Onu yakalamadan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını uzaktan böyle video seyreder gibi efendim roman okur gibi okumaktan bir şey olmuyor. O aşının gelmesi lazım. O aşı İslam düşmanına aşılandığı zaman İslam dostu olur. Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için canını verecek hale geliyor. İşte hakiki iman orada saklı. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek de yetmiyor muhterem kardeşlerim. İkaz ediyorum fakat. Yani İmam Hatip okulunu okumak yetmiyor. İlahiyat fakültesini bitirmek yetmiyor. İlahiyat fakültesi profesörlerinden çok daha dindar, çok daha ateşli, şevkli, aşklı, teknik ve profesörleri bilir yetmiyor. İlahiyat profesör olmak, ilahiyatçı olmak, İmam Hatip'i olmak yetmiyor. Efendim, başka bir şeyler lazım. İşte, onu yakalamak için hafız olmak da yetmiyor. Misal vereceğim. Hafız. Mevlüt tanlığa kaymış, sesi güzel olduğu için. Mevlüt'ü coşkulu okuyabilmek için birkaç kadeh atmadan evi okuma çıkmıyor. Çekiyor kafayı, hafif yoldu, çok fazla değil. Hafif yoldu çekiyor, ondan sonra lüks otomobiliyle caminin yanına kadar geliyor, tam ehli dünya. Mevlüdünü okuyor, para için pazarlık yapıyor, kendisini cebine konulan zarfı açıyor, sahibinin yüzüne fırlatıyor ne bu ya böyle diyor bu kadar az para ses sanatiyarı gibi şuradan aşağı olmaz buradan yukarı olmaz diye pazarlık yapıyor tekrar lükser basabiliyor öteki mevlide yetişmeye gidiyor böyleleri var demek ki hafız olmak değilim aşk olması lazım iman olması lazım iman kuvveti olması lazım tabi Allah'tan yana yakıla onu istemek lazım onun anahtarı peygamber efendimizin hayatında sahabe-i kiramın hayatında Bakın biz, dergilerimizin içinde sahabe hayatından tablolar diye kitap meşhur ettik. Okuyun. Onu bitmesi lazım. Hanım sahabiler diye, efendim, üç çift bu. Üç, üç çift oldu. Hanım sahabiler bölümünü hanımlar okusunlar. Ötekisini beyler okusunlar. Yani, mümin bir insanın hayat tarzından çağrışımlarla etkilenimlerle o hale gelmek için bu. Rezonans diyorlar ya bir yerde bir titreşim oluyor öbür tarafa geçebiliyor efendim böyle bir şey olabilmesi için işe öyle gerçek imana ermiş olan insanların İslam'ı iyi tanıyan insanların tanıdığı zaman hayatları değişiyor. Hayatlarındaki amaçları değişiyor. Çalışmaları değişiyor. Çalışmalarının hızı, kuvveti değişiyor. Bizim de öyle olmamız lazım. Öyle olduğunu farz ederek, şunları söylemek istiyorum. Nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i son derece ağır baskılar altında tuttukları zaman hayatına kastettikleri, öldürmeye kadar vardıkları bir toplumda, çok ağır baskılar yaptıkları zaman sen bu davadan vazge vazgeç deyince, amcası teklif edince, bunu bir elime güneşi bir elime ayı verseniz, ben bu davamdan vazgeçmem. Hükümdarlık verseniz, Hazineler verseniz, başkan yapsanız efendim, her türlü arzumu yerine getirseniz bu davamdan vazgeçmem amca. Eğer sen beni bundan sonra Himalyenden çıkartmak maksadıyla bu sözleri söylüyorsan hani evladım yeğenim senin yüzünden kureçle başım derde girdi, seni koruyacağım derken onlarla kötü oluyorum artık. Bu davadan vazgeç, vazgeçmezsen seni koruyamam diyorsan. ''Ben bu davadan vazgeçmem, Allah bana yeter.'' dedi, ağladı Peygamber Aleyhisselam. Böyle kalkıp gitme, gitti Ebu Talib'in yanından. Onun üzerine arkasından Ebu Talib dedi ki, ''Yegenim sen nasıl istersen öyle yap, ben seni hayatım boyunca himaye edeceğim.'' Kuvvetli, nüfuzlu bir insandı. O varken dokunamadılar Peygamber Efendimiz'e. Hima etti yani. Şimdi bir elime, ay, bir elime güneş verirse, hükümdar yapı, yapı, yapılsam, hazineler elime verirse, başkan seçilsem efendim en güzel, en soylu aileler, kızlarını bana verseler bile bu davandan vazgeçmem dedi. Sıkıntı, meşakkat, ölüm korkusu, açlık efendim çeşit çeşit şeyleri çekti davasından vazgeçmedi. Bu böyle bir dava. Şimdi bu davayı anlamak için ok Oradan o bir ateşin aşılanması lazım. Bizim de öyle çalışmamız lazım. 20. yüzyıldayız. Biz de hayat nedir diye soruyoruz kendi kendimize. Bizi kim yarattı diyoruz. Hayatın amacı nedir diyoruz. Nereden geldik, nereye gideceğiz diyoruz. Öldükten sonra ne olacağız diyoruz. Efendim, bizim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi, Bizim de sahabe-i kiram gibi, Ebu Bekir gibi, Hz. Ali gibi, redvanullah aleyhim ecmain, sahibinin hepsini saymıyorum. Çalışmamız lazım. Şevkinizi kırmak için söylemiyorum. Hayat tecrübem olarak söylüyorum. Bizim amacımız veteriner olmak, doktor olmak, mühendis olmak, politikacı olmak, asistan olmak, doktor olmak, profesör olmak, zengin olmak, varlıklı olmak, köş sahibi olmak, araba sahibi olmak, yazlık kışlık sahibi olmak değil. Para kazanmak da, değil. rızık aramak da değil. Çünkü rızkı da Allah diyor ki rızkı ben ver. Belki biz buna tatmin bir şekilde kane olmuş değilizdir. Ama sahabet kiram, İslam'a hizmetten gayri bir meslek edinmemişler. Sırf İslam'a hizmet için çalışmışlar ve Allah onları da beslemiş. O kadar beslemiş, o kadar değişmiş, o kadar gelişmiş ki durumları, Ebu Eyyub el-Ensari Abdullah İbni Abbas'ı ziyarete gittiği zaman Peygamber Efendimiz'den sonraki yıllarda, vefatından sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Abdullah İbni Abbas, bir şehrin valisi, vali olmuş bakın. Yani nereden nereye? Bir şehrin valisi, Ebu Eyyub el Ensari de Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman, Efendimiz'e, Ya Resulallah bizim hanede buyur diye altı ay Peygamber Efendimizi hanesinde misafir etmiş kişi, sahabeden bir zat. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ıma diyor ki, sen Resulullah'a altı ay halinde misafir ettin, al şu konağımı içindeki bütün eşya ve kölelerle. Sana hediye ediyorum. Diyor. Var mı böyle hediye verecek birisine? İçinizde. Konağı, sahip olduğu konağı. Peki bunlar ne, bu paralara nereden sahip oldular? Yani oraya biraz bir dalalım. İslam'da Allah yolunda cihad ettiler. Ölmek için gittiler. Dediler ki karşısındakilere bir, Müslüman olun. Müslüman olursanız selamete erersiniz. Biz size İslam'ı tebliğ etmeye geldik. Müslüman olursanız bizimle eşit haklara sahip olursunuz. Bizim yanımıza gelirsiniz. Biter. Bir, Müslüman olun. Olmuyoruz derseniz o zaman hor ve hakir olarak bizim emrimizde. Ve bizden aşağı derecede olarak cizye vereceksiniz. Cizye, vergi. Verginin adı, Hristiyan'ın İslam Devleti de verdiği verginin adı. Cizye vereceksiniz. Bunu da kabul etmiyorum derseniz o zaman sizinle savaşırız. Ölürüz. Ölsek bile bizim amacımız bunlardır. Ölürüz, şehit olur. Savaşırız dediler. Kime söylediler bunu? Bizans ordusuna söylediler, Sasani ordusuna söylediler, Mısır ordusuna söylediler. Her yerdeki yayıldıkları, her yerde karşılaştıkları yönetimlere söylediler. Bunu. Müslüman olun, bizimle işte olun dedi. Olmazsanız cizye verin. İslam devletine verginizi verin. O da olmazsa savaşırız sizinle kâfir çarpışırız, dedi. Kafirler, kafir olduğunuzu çarpıyoruz dediler. Savaştıkları zaman kazandıkları ganimetlerle hepsi zengin oldu. Hepsi yönetici oldu. Ölen öldü, şehit oldu da, yaralanan yaralandı. O mübareklerden bir tanesi diyor ki, Şuraya bana örtüyü ver. şöyle peşlemelini tut, bir yıkanayım diyor. Bir kova su alıyor, yıkanacak. Yıkanırken, efendim, ötekişi şöyle şeyden, tuttuğu örtüden vücuduna bakıyor. Şey. Üst tarafına vücuduna bakıyor. Buraya mızrak saplanmış, kapanmış, buruşuk, derdim burasında mızrak izi belli. Buraya bir kılıç derbesi gelmiş, etleri, derileri, kasları kesmiş, iyi olmuş ama çarp diye burasının yırtık olduğu belli. Vücudun her yerinde bir takım böyle izler. Diyor ki, senin vücudun delikli paramparçalı. Böyle olmuş. Halid ibn Velid, Suriye'de kabri olan camisinin önünde alıp dikilmiş, sözü yazılmış. Diyor ki, şu benim vücudumda, Halid i̇bn şu Allah'ın Arslan'ın büyük komutan, radıyallahu anh, eskiden azılı İslam düşmanı, bu darbinde dağın arkasına saplanıp da Müslümanlara saldırıp büyük telefat verdiler, sonra da Müslüman olan kimse. Diyor ki, bak şu benim vücudumda, bir karış yer yoktur, yaralanmadık. Ya kılıç Ha ene İşte 100 savaşa katıldığım halde vücudumun her parçası böyle yaralı olduğu halde ve ene İşte diyor gene yatan da ölüyor. Yani şehitlik tasip ederse Allah ediyor. Etmezse kalıyor, yaralanıyor. Ölen ölüyor, kalan kalıyor. Gazi olan da ganimete sahip oluyor. En karlısı şehit olan. Avrupalılar'a göre en kârlısı hayatını kurtarıp ganimete konan. Bize göre en arzu edilen şey olan, canlı vermek. Şimdi sen diyor Resulullah'ı altı ay misafir ettin, al sana şu konak diyor. Şimdi konakta eşya var, savaşlarda falan kazanılmış köleler var. Kölelerin kıymeti nedir? Bugün sizin sahip olduğunuz bir araba gibi bir şey bu. Yani 20 tane kölesi varsa bir insanın 20 20 arabası var demektir. Jaguar efendim bilmem, Pauz efendim bilmem, Mercedes bilmem ne çeşitli boylarda 20 tane araba. 100 kölesi varsa 100 arabası var demektir. Öyle öyle kıyaslayabilirsiniz. Yani köle az bir şey değil ona eşyaları ve kölelerle beraber hal e, bin Zeyd bu Eyyub el Ensari Hazretlerine hediye ediyor. Şu İstanbul'da kabri olan Eyyub'de o mübarek büyüğümüse hediye ediyor. İkrama bak. İkramın sebebine. Sen Resulullah zamanında Medine'ye geldiği zaman misafirperverlik göstermiştin diye. O da onları alıyor. Onun da davranışı köleleri azat ediyor, malları tasadık ediyor, yürüyüp gidiyorlar. Yani, Muhterem kardeşim, gözlerinde dünya yok. Yani onları dünya, dünya hırsı ile kaplanmış gözlerle bakarsanız anlayamazsınız. Onlar ahiret adamı, onların gönlüne, onların kanına o iman aşılanmış, o iman gitmiş. Onlar 20. yüzyılın Müslümanları gibi de değil. Bizim dediğimiz Şimdi o aşka, o aşka sahip olmayınca üniversitede profesör olmak yetmiyor. İmam hatipliği bitirmek yetmiyor. Hafız olmak yetmiyor. O aşka sahip Bir İnsan ölüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz o cehennemliktir. Resulullah'ın hizmetinde bulunmuş. Resulullah'la bir dakikalık sohbet etmiş insana biz ne diyoruz? Sahabi diyoruz. Resulullah hizmetinde sohbette bulunmuş birisi ölüyor da Peygamber Efendimiz diyor ki o cehennemliktir. Neden? Ganimet malından şeyler çalmıştı. Ondan. Resulullah'ın hizmetinde bulunup da hırsızlığı aynı anda götürmek çok büyük suç tabii. Yani o iman ortamında bu yamuk hareket çok büyük suç. O cehennemlik yırtıyor. Onun için onlar kendilerini çok iyi kollamışlar. Yani Resulullah'ın sözüne tam uymaya, Allah'ın rızasını kazanmaya çok dikkat etmişler. Bizim gibi değil. Şimdi bizim kendi İslamlığımızda, Müslümanlığımızda yamukluklar var. Yani bizim kafamızdaki İslam kavramı, İslam hakkındaki kanaat, bize bir İslam. Yani benim İslam anlayışım, senin İslam anlayışın. Ama o anlayış asıl İslam değil. Asıl İslam, sahabenin İslam'ı. Peygamber Efendimiz'in karşısında bulunan insanların İslam'ı. Kendi Müslümanlığımızı, İslam anlayışımızı ona, onlara eşit hale getirmezsek, mukayese etmezsek Yamuk Müslüman olarak kalır. Yamuk Müslümanlardan misal vereyim. Diyor ki biranın içindeki alkol miktarı azdır, bira helaldir. Mısırlı falanca alim fetva vermiş, bira içilebilirmiş. Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır, lıkır, lıkır. Efes pilsen, efendim bilmem, Tubor, bilmem de içilebilirmiş. Neden? Nedenmiş? Alkol miktarı az. Pedagraf hanım öyle tarif etmiyor ki. Alkolün yüzdesiyle mi söylüyor? İçtiğin zaman sarhoşluk veren her şey içkidir diyor. Efendim ben bizim fakültede bir profesör vardı. Diyor ki, yani Ramazan Bayramı'nda arkadaşımız ziyarete gittim. O da bana diyor, bir küçük kadehle likör ikram etti. Onda mı içmeyeceğim diyor. Beni sıkıştıracak köşeye. Bana itiraz yolu söyle. Yani ben biraz softa diyim onların nazarında katı Müslümanım kökten diyeceğim. Efendim, yani diyor bayramda da arkadaşım evine ziyarete gitmişken de şu kadarcık birazcık böyle bir likörlik etmişken de onu da mı e, tabii içmeyeceksin? Beda. E tabi içmeyeceksin. Neden? E içki haram. E azıcık çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haram. Böyle buyuruyor Peygamber'e. Yani İslam'ı 20. yüzyıl mantığıyla tartmayın. İslam'ı Resulü'nün anlattığı şekilde tanıma çalışıyor. Bugünün yamuk Müslümanları İslam'dan kaçmak için hadisi reddediyorlar. Çünkü hadis tarif ediyor İslam'ı. Hadisten kaçınıyorlar. Kur'an bana yeter diyorlar. Kur'an yeter ama sen Kur'an'a da uymuyorsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a uyun diyor. Kul'in kütüptühe yibbünallaha fettebi'uniyyü fükümullah diyor. Resulullah'a uy diyor. Sen Kur'an'a da uymuyorsun aslında ama Adamlar öyle aldatıyor. Kendisini bakalır. Onun için yamuk Müslüman diyor ki şimdi bu bankaların verdiği faiz helaldir. Yenilip yutulabilir diyor. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yasak olan et'afı mud'a'fa denmiş diyor. Ad'afı mud'a'fa ne demekmiş? Kat kat faizmiş. Bu kat kat faiz değil tek kat faiz. Bu niye diyor? Bazı da diyor ki, sen yemezsen bana getir, ben yiyeyim diyor. Bazıları da diyor ki, sen orucu boz, günah bana ait diyor. Demiyor mu? Duymadınız mı? Günah bana ait diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i okusalar, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, bazıları der ki, e Bizim yolumuza siz tabi olun, siz günahlarınızı biz yükleniriz, derler diyor. اِتَّدِعُواْ سَبِلَانَا وَالنَّحْمِ الْخَطَاءَ يَاكُمْ Sizin hatalarınızı biz yükleniriz, günahlarınızı. Onlar, onların hatalarını yüklenemezler. Ama kendi günahları dahil, onların yüklenmeye niyet ettikleri günahlar kadar da günah onlara verilir, verikler de gene sorumlu kalır, diyor. diyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi yamuk müslümanlık var, muhtemem kardeşim. Yani Bozuk İslam anlayışı var. Bozulmuş bir İslam var. Resulullah'ın asrı, saadetinin Müslümanlığı lazım. Sahabe-i kiramın imanı lazım. Ahlakı lazım. Onun için onları okumamız lazım. Onları okuduğumuz zaman biz 20. yüzyılın İslam fedaileriyiz. 20. yüzyılın sorumlularıyız. Bu asır bizden soracak bu asrı Allah sizlerden ve bizlerden soracak. Peygamber Efendimiz'in ashabı nasıl görevlerini yaptıysa, bu asırda İslam hücuma uğruyor da savunulmuyorsa sorumlusu biziz. Savunulması gerekiyorsa savunmacısı biziz. Siz siziz. Biz Müslümanlarız. Az da değil. Hiçbir eksikliğimiz de yok. Öteki adamlarda hiçbir eksikliğimiz yok. Avrupa'da bulunduğu Almanya'yı tanıyorum, İsveç'i biliyorum, siz de İngiltere'yi biliyorsunuz, belki Amerika'yı gördünüz vesaire. Bizim bunlardan bir eksikliğimiz yok. Biz Allah'ın dinini düzeltip kendi, kendimize mahsus İslam'ı, Yusuf'a ait İslam, Mehmet'e ait İslam, Ali'ye ait İslam, Esad'a ait İslam, Uğur'a ait İslam, öyle şey yok. Hakiki Müslümanlık bizim dışımızda neyse yani göre, görece değil de, subjektif değil de gerçek İslam objektif dışarıda, bizim dışımızda İslam gerçekten neyse o İslam'ı öğrenmek lazım. Adam onu öğrenmek istemiyor. Başını ört kızım. Yok örtme. Yani Şey Kur'an-ı Kerim'de Yudnina aleyhine min buyurmuş Allah. Yani Allah'ın emrine uyacağız Resulullah'ın evine uyuyacaksın, o zaman Müslüman olacaksın. Namaz kıl yavrum. Ee, Bilmem ne vesaire falan. Annesi bunu namaza kaldır. Daha küçük, uykusu bölünmesin. Biz Ankara'da bir mahalleye taşındık. Mahalleye şeyler yapmış. Merkez Bankası memurları kooperatif kurmuş. Mahalle yapmışlar. 150 evlik, koca bir tepeyi 901 rakamlı tepeyi parsellemişler. Köyünün merasına iş etmişler Allem etmişler kalem etmişler Efendim Alleme bir kalem işini Hile de kullanmışlar Ondan sonra oraları almışlar Veballeri onlara ait mahalleyi kurmuşlar Biz de Birisinin mülkünü satın aldık Oralı olduk Çocuk parkı var Sığınak var, çarşı var, pazar var Sinema yeri var Efendim, Dinlenme yeri var her türlü şey düşünülmüş, mahalle bir bütün olarak hazırlanmış. Her şey var. Cami oluyor, cami ediyor, kilise Yani dinle, imanla ilgili bir şeyler yok adamların, kaygılar yok. Biz orada cami yapma kalkışınca bir ev aldık, ezan okumaya başladık. Bize şiddetle karşı çıktılar, ezanın kablosunu kestiler. Millet. Diyorlar ki. Çocuklarımız erken kalkıyor, uykuları yarım kal kalıyor, sıhhatleri bozulacak. Böyle diyorlar. Yani gerçek İslam olmayınca çeşitli madrabalıklar, şaklabanlıklar oluyor. 20. yüzyılda Allah'ın rızasını kazanmamız için sahabe gibi çalışmamız lazım. Allah'ın dinine hizmet etmemiz lazım. Asıl vazifemiz bu. Ama bu asıl vazifeyi şeyler kuvvetlendiriyor. Sizin Burada yaptığınız çalışmalar, bizim şimdiye kadar efendim elde ettiğimiz bilgiler, ummanlar mükteseban bunu kuvvetlendiriyor. Ben profesörüm. Her yerde kartımı çıkartıyorum. Kendi de taşıyorum. Profesör, doktor, Esat Çöz. Şaşırıyorlar. İlk önce beni köylü dayı sanıyor. Hafız sanıyor. Ondan sonra, ee hafız? Nasılsın bakalım? İyi. Hangi camide vazife görüyorsun? Camide vazife. E nerede vazife görüyorsun? Diyanette misin, müsahtem misin? Hayır, üniversite'deyim. değil. misin? Değil, profesör. Ta! Özür dilerim hocam. O zaman özür dilerim. Ha, bu umvan bir şey. Hem benim için bilgi, bilgi kuvvettir, hem de karşı taraf için bir şey. Yani ben yazarken söylüyorum, ben sizin bildiğiniz her şeyi biliyorum. Ama siz benim bilgilerimi bilmiyorsunuz. Ben sizin bütün küfürünüzün röntgenini biliyorum. Böyle arkası ışıklı cama takıp sizin ciğerinizin neresi delik onu biliyorum ben. Ama sizin bir şeyler haberiniz yok. Diyorum susuyorlar. Bilmiyorum. Sizin bu bilgileriniz kuvvetler Doktor olacaksınız. İnşallah doşant olacaksınız. Profesör olacaksınız. Bunlar kuvvet. Ama vazifeniz veterinerlik, doktor, mühendislik bilmemdir filan değil vazifemiz hepimizin Allah'ın rızası kazanmak Allah'ın dinine hizmet etmektir ama o yoldan ama bu yoldan ama hastanede ama efendim falanca bakanlıkta ama filanca makamda filanca koltukta hocamız Mehmet Said Kodku Evli Avludahtan büyük bir zan efendim vefat ederken demiş ki evlatlarım her şey boş 83 yıl yaşamış bir insanın hayatının sonunda söylediği söz. Her şey boş evladım demiş. Etrafındaki. Bakanlık boş, milletdeki boş, zenginlik boş. Yani hava felsefesi. Kıymetsiz demek istiyor yani. Hatta karşıdakiler darılması diye söylemiş. Şehlik boş, müridlik boş demiş. Boş. Bütün iş Allah'ın sevgili kulu olmak. Allah'ın sevgili kulu olabiliyor musun? Eğer yarın hak divanında belli olur. Burada bö böbürlenme, hindi gibi kavarma. Efendim, eğer yarın hak divanında belli olur. Cenab-ı Mevla'nın divanına vardığın zaman bakalım durumun ne olacak? O zaman belli olur. İş, Allah'ın rızası kazanmak, adım kardeşim. Onun için biz, rozet yapmış arkadaşlar, hoşuma gidiyor, şuraya yakalarını takıyorlar. İlahi ente maksudü, ve redake matlum diyor. Ya Rabbi, amacım sensin, maksudum sensin. Ben senin rızanı kazanmayı düşünüyorum. Onu istiyorum. Rızanı istiyorum. İlahi ente maksudi ve redake matlum Bu çok mühim bir sözdür. Üstelik bizim sözümüzde değildir. Yani senin benim veya hocalarımızın sözü değildir bir hadisi kutsî'den şösmiller değiştirilmiş cümledir. Allah Teala Hadis-i ile buyuruyor ki ben ben sizin maksudunuzum. Benim rızam sizin matlûbunuz diyor. Biz de ona diyoruz ki ya Rabbi sen bizim maksudumuzsun. Biz sizin rızanı biz senin rızanı talep ediyoruz diyor. Yani onun hadisi kutsîdeki Buyurduğu sözü ona karşı kullanıyoruz. İnaneli menşe -i ilahi olan bir sözdür. En mühim şeydir. Hayatımızın efendim can damarıdır. Ne diyoruz ona? Mikro çipsi. Değil mi? Yani bir elektronik cihazın en önemli şeyi. Koca telefonun içinden bir şey açıyor. Tırna kadar bir şey çıkartıyor. Ve bir telefona takabiliyor. Şahsiyet bunda. Ödekisine takıyor mikroçipsi. İlahi, elde, maksudi ve redake mahdubu. Azim Erdoğan kardeşlerim. Bitti. Değiştik. Evet. Maksadımız, Allah'ın rızasını kazanmak. Gayemiz, Allah'ın sevgisine ermek. Allah'ın sevdiği bir kul olmaktır. Esas olan budur. Bunu kazanmaya çalışacağız. Bunu kazanmanın yolu da Kur'an-ı Kerim'i bilmekten, Resulullah'ı tanımaktan geçiyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Peygamber Efendimiz'in hayatını ve hadislerini okuyacağız. O ruhu yakalamaya çalışacağız. O ilahiyatta yakalanamayan, İmam Hatip'te yakalanamayan hafızlıkta yakalanamayan ruhu Yakalayan bir mühendis ilahiyat profesöründen daha iyi din adamı oluyor. Yakalayamayan bir ilahiyat profesörü efendim din dışı bir tahsil görmüş falan da falanca adamın ayağının ucu kadar olamıyor, tırnağa kadar olamıyor. Unvanların kıymeti yok, o ruhu yakalamak esas. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: "İnne ma yakşallahâ min ibadîhil kıyama." Allah'tan ancak ve sadece ve sadece alim kulları hakkıyla korkar, sakınır, çekinir. Çünkü Allah'ı bilir. Allah'ın kudretini bilir. Allah'ın cezasını bilir. Allah'ın kahrını, gazabını bilir. Allah'ın lütfunu, ihsanını, ikramını bilir. Ancak alim kimseler. Cahil, cahil bilmez. Cahil, kabadayı kabadayı dolaşır. Bizim köyde bir cahil demiş ki, ben öldükten sonra benim çöplüğü aldım, ne olacak? Cahil. Alim, Peygamber Efendimiz hüngür hüngür ağlıyor. Hazreti Ömer'in gözlerinden akan yaşlar iz bırakıyor. Ebu Sıddık evinin avlusunda ağlarken mahalleli başına toplanıyor. İbadet ederdi. Alim korkar. Alim çekinir. Cahil terbiyesiz terbiyesiz ortada. Hemen külhan belki yapar. Varır çağır. Hocahit'ten. Çünkü zıtlaştığı Allah karşı geldiği kainatın sahibi, yaratan, her türlü kudretin sahibi. Ne cahil onunla çarpışmaya kalkıyor. Yani tren yolundan çıkmış bir insan düşünün. Gelen ekspresin karşısında diyor ki ben ondan kalkmıyorum. Şöyle yaparım. Tutarım demirim. Cahil ya onun geliş hızı, kuvveti, kütlesi, o kütleden kazandığı efendim şey, senin böyle da ne kadar ne kadar üstün sen ezilik diyeceksin. Parça parça olacaksın o Yok ya ben onu durdururum. Sanıyor. Yani cahil, Allah'ı bilmez. Alim bilir. O bakımdan sizin ilim yolunda olmanız çok güzel bir şey. Ben zaten bütün arkadaşlarıma benimle istişare yaptığı zaman diyorum ki ilim yoluna girin, bilimsel yolda Mümkünse profesör olmaya çalışın. Yükselip ilerleyin. Çünkü o zaman Allah'a da iyi bilirsiniz. Bilebilirsiniz. Anlayabilirsiniz. Şimdi Ömer Nesul Hoca Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmiş. Ömer Neslu bilmem bizim tekkemizin mültesibi. Yani eski hocalarımıza bağlanmış. Bizim Ağabey Hoca ihvanımızdan yani Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. İstanbul Müftü'nü yapmış kimse. Kur'an-ı Kerim'in tercümesinde bu Alak suresinde efendim, insanı kan pıhtısından yarattı diye tercüme etmiş. Eskiden beri böyle gelmiş, böyle gidiyor. Alak insana min alak. Alak yukarıda bakmışlar. Alak, alak, kan pıhtısı vesaire vesaire. Tamam. insanın kan pıhtısından yaratan Allah'ın adıyla oku. İnsan kan pıhtısından yaratılmadı ki. Kur'an-ı Kerim'de doğru, kan fatısına mı yaratıldıysa? Kandan mı yaratılıyor insan? Hayır. Kanla ilişkisi yok. Yaratılmanın, bebeğin oluşumunun kanla ilgisi var mı? Yok. Yanlış tercih. Alak ne demek? Mesela Araplar kültüye de alak derler. Yapıştığı için. Taalluk ediyor. Taalluk alaka diyoruz ya, ilişki demek, yapışmak. Yapıştığı için. Şimdi... Embryon mu diyorlar, ne diyorlar efendim, doktorlar? O yapışıyor ya rahimin cidarına, onun için alak. alaktan yarattığı dediği o. Ama onu bilmediği için tercümeyi yanlış yapıyorum. Biz bir yazıda bunu belirttik, bir yazıda. Ondan sonra tercümelerde, benim tercümelerde bakıyorum, kontrol ediyorum, tetiş ediyorum. Çoğunda düzeltilmiş yani. Kan pıltısı bitti. Yani insan kan pıltısından yaratılmış deme kesildi. O hoca çok büyük bir hocaydı, ama niye o bir yaptı, bilmediği için. Yani şunu demek istiyorum, insan bilgin oldu mu, alim oldu mu, Allah'ın ayetlerini daha iyi anlar, Allah'a da daha güzel kulluk eder. Onun için bu, bu bilgiler güzel. Allah muvaffak etsin, Allah üstün, başarılar ihsan etsin. Efendim, buradaki çalışmalarımız hayırlı mübarek olsun. Yine çeşitli sohbetlerde karşı karşıya olacağımız için vakitte biri 18 geceyi bulduğundan ve de programda bu saatlerde bir çeyrek gece öğle namazı olduğundan istemeye istemeye konuşmak çok tatlı olduğu halde mikrofonu bırakıyorum ve <gülüyor>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 وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ inna إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ "Kalı, inna ta'tayrna bıkumla, illa mta'thul nırjuman nıkum ve laymessen nıkum minna azabun adim." Kalı, ta'tbiyet rjulun ysa. Kalı, ya kum ittabigul mursalin, ittabigul mala ysa'lkum ajram vehum muhtadun ve mali la a'bdul ldi ve ilih أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آملت بربكم فسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وَأَخْرَجْنَا منها حبا فمنه يأكلون وَجَعَلْنَا فيها جَنَّاتٍ من نخيل وَأَعْنَابٍ وفجرنا فيها من الْعُيُونِ لِيَكُلُّ مِنْهَا ثَمَرَةٌ وَمَعَ عَمَلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِم مِّمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشون وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُورِكْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْكَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَا حِينٍ وَإِذَا كَيْلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَتَّبِعُ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُطْعِمُوا مَنْ شَاءَ اللَّهُ يُطْعِمُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْطَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي الظِّلَالٍ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم فامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبكوا الصراط فأنا يبصرون ve لَنْ شَأْوَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مِكَانِتِهِمْ فَمَسْتَضَاعُ مُضِيعًا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا أَلْمَنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي إلَهُ إِنْهُ إلَّا ذِكْرٌ وَكُرَآنٌ مُبِينٌ لِيُذِرَ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 الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ İnna ma ibruhu ıda irad şeyen an yikol lhe kun fiyakun. Fısubhanıllâzı biyedhi malaqotu kulli şeyin ve ilahi turgâun. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, Rabbena tekabbel minna ibadatina, ve istecib davatina, vakta hacıatina, ve arham mevta'na esrar esraru suratü'l-Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, nahmeduhu bi cemii ve Le hamidi, lehlhamdu kema yenbeği li celali ve jihihi ve li azimu sultani, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain, ve men tebi'ahu bi ihsanin, ecmainat tayyibine ttahirin ila yevmiddin emma e, Muhterem kardeşlerim, bugün müminlerin bayramı olan Cuma günüdür. Her hafta elhamdülillah Cuma günü böyle bir bayramla bir oluyoruz. Cuma gününün fevkalade önemi ve değeri vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuma gecesini nurlu gece ve gündüzünde nurlu ve şaşalı gündüz el diye isimlendirmiştir. allah Teala Hazretlerinin çok büyük lütuflarının cereyan ettiği kullarına ihsan oldu. Mübarek bir gündür. Bayramımızdır. Cumanız mübarek olsun. Cuma günü önemli işler vardır. Kişinin kişisel olarak yapması gereken, sevabını kaçırmamaya dikkat etmesi gereken işler. Bunlardan birisi Cuma günü Cuma gusül abdesti almaktır. Kim Cuma günü gusül abdesti alırsa, Geçmiş haftanın günahları 3 gün ziyadesiyle af olur. Yani 7 artı 3, 10 günlük günahı af olur. Onun için her cuma Müslümanlar bir bardak suyun bir altın lira olduğu zaman bile olsa cuma gusül abdesti almayı terk etmemişlerdir. Çöllerde, suyun az olduğu yerlerde, pahalı olduğu yerlerde, sıkıntılı yerlerde bile bunu ihmal etmemişlerdir. Ama biz elhamdülillah şimdi çok büyük nimetlere basar insanlarız. Efendim, bunları rahatlıkla sağlayabiliyoruz. O bakımdan e, Cuma günü bu önemli. Bir de Cuma günü insanların geçmişleri gelirler, kendilerinden e, dua talep ederler, dua beklerler, dua umarlar. Efendim, e, o hayatta olanlar, o geçmişlerine dua etmezlerse çok mahzun olarak dönerler. Onun için Cuma günü e, geçmişlerimize dualar etmek, e, hele Yasin suresini okumak çok sevaptır. Onun için Yasin suresini beraber okuduk. Geçmişlerimizin ruhlarını hediye ettik. Okuyanla dinleyen eşit sevaba sahiptir. Cürcüne olmasın diye. İslam böyle bir kaide koymuş. Birisi okur, ötekiler dinler ama hepsi okumuş gibi sevabı alır. Aynı sevabı alırlar. Onun için efendim e, bu zamanımızı böyle bir e, Yasin-i Şerifi okuyarak değerlendirdik. Geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Allah ruhlarını şad etsin. Kabirlerini nur doldursun. Efendim e, makamlarını yüceltsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki cuma günleri hayatta olan kişilerin işledikleri işler geçmişlerine bildirilir. Senin oğlun şöyle yaptı, böyle yaptı filan gibi, geçmişlerine kabirlerinde tebliğ olunur, ihbar olunur, bildirilir. Dünyadaki oğlun, dünyadaki bilmem eşin, dünyadaki filanca yakının, akraban şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Onlar, dünyadakilerin yaptığı güzel şeylerden çok sevinirler ve kabirlerinde nurları artar, sevinçleri ziyadeleşir, şad olurlar. Ama dünyadaki insanlar eğer ehli iman ve ehli takva ve ehli ameli salih kimseler değillerse o zaman yaptıkları kötü şeyler bildirilir onlara. Senin oğlun içki işti, senin oğlun adam dövdü, senin oğlun şöyle etti, böyle etti veya böyle çeşitli şeyler. O zaman da onlar bunları duyunca kahrolurlar, üzülürler, ezalanırlar. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Allah'tan korkun, mevdanızı ezalandırmayın. Yani insan günah işlediği zaman günah sadece kendisine bağlı kişisel bir olay olarak kalmıyor. Geçmişlerine bile tesir ediyor. Tabi topluma da tesir eder. Başkalarına da zararı olur. Kendisine de haydi haydi zararı olur. Onun için e, Cuma günü özellikle amel-i salih işlemeye gayret etmelidir. Amel-i güzel işlerden birisi, efendim Cuma namazına gitmektir erkekler için. Cuma namazına üç defa mazeretsiz gitmeyen kimsenin kalbi mühürlenir. Yani gönlü Çalışmaz, cezalı olarak kapatılmış hale gelir, kepenke indirilmiş bir dükkan. Çalışmaktan, ticaretten men edilmiş bir dükkan nasıl olursa böyle bir duruma gelir. Hapsedilmiş, engellenmiş duruma gelir. Onun için Cuma namazı çok önemlidir Müslümanlar için. Önemli olduğundan dolayı İslam ülkelerinde Cuma günü tatildir. Fakat maalesef efendim, bu güzel imkanı bazı İslam ülkeleri kaçırmışlardır kaçırılmaması gerekir ve elde edilmek için uğraşılması lazım gelir. Bir takım yalan dolanlarla e, efendim, pazara kaydırılmıştır. Halbuki pazar bizim e, şeyimiz değildir. İbadet zamanımız değildir. Cuma bizim ibadet zamanımızdır ve Cuma'ya gitmediği zaman bir Müslüman mahvolur. Onu e, bilmesi lazım. Bütün hayatını, efendim, iş gücünü, efendim, sözlerini, çalışmalarını Cuma'yı kaçırmayacak şekilde düzenlemesi gerekir. Cuma günü yapılacak işlerden birisi kabir ziyaretidir. Tabi burada böyle bir imkan belki yoktur. Ama yani mümkün olanlar gidip kabirde geçmişlerini ziyaret etmesi lazımdır. Çünkü müteveffanın ziyareti de hayatta olanın bir ziyareti gibi ona fayda verir. Memnun eder, sevinç kazandırır ona. Cuma günü yapılacak işlerden birisi hasta ziyaretidir. Çok sevaptır. Efendim, evet, Cuma günü yapılacak işlerden birisi sadaka hayır yapmak, fukarayı sevindirmektir. Kim bu işlerin hepsini birden yaparsa, saydığım işlerin hepsini birden yaparsa, onun cennetlik olacağı da müjdelenmiştir. Demek ki hepsine birden gayret etmeli. Cuma'dan sonra da hastamız var mı, hastanelerde gidelim, ziyaret edelim diye çalışmalıdır. Şimdi bu sebeplerden dolayı biz programda Cuma günü için verilmiş saatleri e, kaydırmış olduk, efendim. Ama e, öğleden sonraımız vardır, akşamımız vardır. Elimizdedir zamanı telafi etmek. E, bu arada yapılan çalışmaların, ibadetlerin en hayırlısı, sevabı en çok olanı ilim öğrenmek, öğretmek olduğu için birkaç hadis-i şerif okuyarak e, cumaya gitmemiz gereken vakitte harekete geçebiliriz. Şimdi 12-25 geçiyor. Belki 35-40 geçe, 15 dakikalık bir vaktimiz var. Birkaç hadis-i şerif okuyarak bunu değerlendirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifini söylemek istiyorum. Birinci hadis-i şerif olarak onu açıklamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer, Halife Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın bize rivayet buyurduğuna göre şöyle buyurmuş: "Leyse ala ehli la ilaha illallahu wahyedun fil mevti, velafil kubur, velafil nushur, kenny anzur ilahim inda sayedti, yenfuduna ruusihim minet turab yakunun elhamdulillahi ladi azheb anel hazen." Sana kadar Bu hadis şerifte "La ilaha illallah" diyenler müjdeleniyor. Biliyorsunuz "La ilaha illallah" Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, şeriki naziri, ortağı, eşi, benzeri olmadığını ifade eden çok kıymetli bir sözdür. Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar Peygamber Efendimiz'e kadar bütün Enbiyaullah ve Evliyaullah bu sözü insanlara öğretmek ve bu sözün karşısında bulunan müşriklerle e, mücadele etmek için yaşamışlardır. En büyük görev onlara yüklenmiş en büyük görev bu La İlahe illallahı insanlara öğretmektir ve bunun uğrunda çarpışmışlardır. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam bütün peygamberler bununla ilgilenmiş ve bunu söylemişlerdir. Eftelum makultu eleve nebiyyine min kabli La İlahe illallah diye Efendimiz bunu bildiriyor. Şimdi eh La İlahe İllallah demek La İlahe illallahı benimsemiş, buna inanmış ve bunu söyleyen insan demektir. Onun e, efendim e, sahibi bu sözün, bu inancın sahibi demektir. La ilahe illallah diyen kimseye e, vahşetün fil mevt. Ölümde yalnızlık çekmek efendim böyle ay hiç kimse yok yapayalnızım filan diye bir böyle korkuya düşmek yoktur. Vela fil kubur. Kabirlerinde de bunlar yalnızlık ve efendim korkuya düşmeyeceklerdir. Ay kimse yok buralarda, tenhada, karanlık yerde, efendim toprağın altında benim halim nice olacak filan gibi bir korku bahis konusu değildir. Vela finnüşür. Kıyamet koptuktan sonra insanlar kabirden kalkıp mahşer gittikleri zaman da bir. Ay hiç kimsem yok benim bu telaşlı günde halim ne olacak filan diye orada da bir korku yoktur. Ölürken yoktur. Kabirde yoktur. Efendim, olduğu maşer yerine giderken yoktur. Yani ne demek? Allah onlara enis ve munis gönderecek demek. Yani onunla ünsiyet edecek, onun korkusunu, telaşını, endişesini bertaraf edecek, yoldaş, arkadaş verecek demektir. Hoş olacaklar, mutlu olacaklar, rahat olacaklar, huzurlu olacaklar demektir. Bu nasıl olabilir? Tabii Allah melek gönderebilir. Salih kullarına arkadaş yapabilir. Efendim, bir de hadis-i şeriflerden biliyoruz. Allahu Teala Hazretleri bazen Kur'an-ı Kerim'e ve böyle güzel cümlelere insanların anlayacağı bir şekil veriyor. Hadis-i şerifte buyruluyor ki bir adam kabre girdiği zaman Yalnızlıktan böyle ürperip dururken, korkarken, endişelenirken bakacak böyle güleç yüzlü, nurlu, mübarek bir insan geliyor yanına. Diyecek ki, ay burada korkuyorken, yalnızlık çekiyorken, e, böyle seni görünce çok sevindim, canım sana ısındı, ya sen kimsin diyecekmiş, yani sev, sevdiği bir kimse olarak karşısında gördüğü bu şah, şahsa. O da cevap olarak buyuracakmış ki, ben senin dünyada okuduğun Tebareke suresiyim. Allah bana bu şekli verdi, bu görünümü verdi, beni sana gönderdi. Demek ki Tebareke suresi bizim anlamadığımız şöyle bir görünmez bir sevap olarak yanına gitse görmeyecek tabii anlamayacak. Allah insan olduğunu anlayacağı bir şekil vererek, hoşlanacağı bir şekil vererek onu yoldaş ediyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim insana yoldaş olacak, anlayacağı bir şekilde yoldaş olacak. Yani Hatta konuşabileceği şekilde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in şefaatçi olacağını da biliyoruz. Ya Rabbi sen buna şefaat et. Ya Rabbi sen bunu affet. Sen buna ikram eyle. Ya Rabbi sen bunu cehennemden koru. Ya Rabbi sen bunu cennetine koy. Ya Rabbi sen bunun ikramını daha arttır, daha arttır diye Kur'an-ı Kerim'in sözleri olacak, şefaati olacak. Hadis-i şeriflerden biliyoruz. La ilahe da böyle. Ke en enzuru ilahim indes sayhati. İsrafil aleyhisselam. İnsanlar kabirden kalksınlar, mahşer yerine gelsinler diye sura üflendiği zaman onların kalktıklarını görür gibi oluyorum diyor efendimiz. Nasıl kalkıyorlar? Yenfoduna ruuhu minet turab. Kabirden böyle başlarını çıkartıyorlar, toprakları silkeliyorlar üzerlerinden. Efendim ve diyorlar ki yekulun Elhamdülillahi'llezî esheba analeze. Bizden mahzunluğu, üzüntüyü, endişeyi, korkuyu uzaklaştıran, bizi emin ve mutlu ve bahtiyar kılan Allah'a hamdolsun diye diye kabirden kalkıp böyle geldiklerini görür gibi oluyorum diyor. Yani öyle olacaklar. Şu sırada değil ama öyle olacağını Peygamber Efendimiz görüyor gibiyim diyor. Öyle olacak. Yani kabirden kalkacaklar. Elhamdülillah, illezi, elseba, annel, diyecekler. Buradan ve bunun emsali hadis-i şeriflerden ne anlıyoruz? Yani la ilahe illallah sözünün ve inancının ne kadar önemli olduğunu biliyor, anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki من قال la ilahe illallah muhlisen ve cennet kim ihlas ile yani katıksız, safa sağlam, safi bir şekilde la ilahe illallah derse cennete girer. O kadar kesin. Lâ ilâhe illallah demek insanın kendine sefer. Bu konuda bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum burada. Leysem min abdin yekulu lâ ilâhe illallah mü'ayyete merre illâ vâsallâhu kıyameti ve vechuhu ken kameri leyletil Verem yul fa li ahadin yevmeydin amelun efsalü <gülüyor> min amali illâ kavlihi Bu da Ebu Derda radıyallahu anh'ten Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. La ilaha illallahı günde yüz defa diyen günde sözü yok ama yüz defa diyen bir kimseye efendim mükafat ne mükafat vereceğini bildiriyor bu hadis şerifte yüz defa la ilaha illallah diyene diyeni Allah kıyamet gününde yüzü dolunay gibi nur saçar.